Onun o alevli ateşin cehennemin azabına götürür. Ey insanlar! Eğer siz öldükten sonra dirilmek hususunda herhangi bir şüphe içinde iseniz, şu muhakkaktır ki, biz sizin aslınızı topraktan, sonra onun zürriyetini insan suyundan, sonra ıhtılaşmış bir kandan, daha sonra da hırkati belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık.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 Ömrün en fenasına, devresine doğru gerisin geri itiliyor sen. Yeryüzünü kupkuru ve ölü görürsün. Fakat biz onun üstüne suyu, yağmuru indirdiğimiz zaman o harekete gelir, kabarır. Her güzel çiften nice nebat bitirir. Bunun sebebi şudur. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Hakikat ölüleri o diriltiyor, o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 dininin yalnız bir tarafından tutup ibadet eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa ona yapışır. Eğer bir fitne isabet ederse yüzü üstü döner. Dünyada da, ahirette de kusurana uğramıştır o. Bu ise apaçık ziyanın ta kendisidir. O Allah bırakır da kendisine ne zarar ne fayda vermeyecek olan şeylere tapar. Bu ise Hak'tan en uzak sapıklığın ta kendisidir. Evet o zararı faidesinden daha yakın olana tapar. Taptığı o nesne ne kötü yardımcı ne fena yoldaştır. Şüphesiz ki Allah iman eden ve güzel güzel amel ve hareketlerde bulunan kimseleri altından ırmaklara akıp duran cennetlere sokar. Hakikat Allah ne dilerse yapar. Kim dünyada da, ahirette de ona, o peygambere Allah'ına asla yardım etmeyeceğini sanıyorsa, evinin tavanına bir ip uzatsın, sonra kendini yerden kesip boğusunda bir baksın. Bu hilesi onun öfkelenmekte olduğu şeyi behe giderecek mi? İşte biz onu Kur'anı böyle açık açık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah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 Her şey ve yerde bulunan herkes, her şey, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hakikaten Allah'a seçti ediyor. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur Allah. Kimi bedbahlıkla horklarsa onu saadete kavuşturacak hiçbir kuvvet yoktur. Şüphesiz ki Allah ne dilerse onu yapar. Bu iki sınıf, yani iman edenlerle etmeyenler, Rablerinin dini hakkında birbiriyle davalaşan hasım iki zümredir. İşte o küfredenler yok mu? Onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir. Başkalarının üzerine de kaynar su dökülecektir onların. Bunun da karınlarının içinde ne varsa hepsi de derileri Eritilecektir. Onlar için demirden kamçılar da var. Ne zaman oradan çektiği ızdırattan dolayı çıkmak isterlerse yine içerisine iade olunurlar ve kendilerine tadın bu yangın azabını denilir. Şüphesiz ki Allah iman edip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanları altından ırmaklara akıp duran cennetlere sokacak.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 alıkoymakta olanları kim orada zulüm ile ilhada yeltenirse biz ona pek acıklı bir azap tattırırız. Hatırla o zamanı ki biz beytin yerini İbrahim'e bana hiçbir şey eş tutma. Beytini tavaf edenler, kıyam edenler, rükû ve sücüt edenler için iyice temizle diye merci yapmıştık. İnsanlar içinde haccı ilan et. Gerek yaya,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 Adaklarını yerine getirsinler ve o beyti atiki tavaf etsinler. İşte emir budur. Kim Allah'ın hürmet edilmesini emrelediği şeylere tazimde bulunursa bu Rabbi indinde kendisi için mahz hayırdır. Karşınızda okuna gelenler müstesna olmak üzere. Davarlar sizin için helal kılındı o halde. Murdardan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 Şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır. Onlardan muayyen bir zamana kadar sizin için menfaatlar vardır. Sonra varacakları, kurban edilecekleri yer beyt atika müntehidir. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık. Kendilerini rızıklandırdığı dört ayaklı davarlar üzerine yalnız... Allah'ın adını ansınlar diye. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır o halde. Ona teslim olun Habibim. Sen muti ve mütevazi olanları müjdele. Öyle muti ve mütevazi olanlar ki Allah anılınca onların kalpleri korku ile oynar. Onları kendilerine isabet eden, mihnetlere zorluklara sabredenlerdir.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 Rahmetmiştir Habibim İyi hareket edenleri Müjdele Şüphesiz ki Allah Müşriklerin esasını iman edenlerden Def edecektir Çünkü Allah Hıyanetkar ve nankör olan Herkesi sevmez Kendileriyle mukatele edilen Yani düşmanların hücumuna Uğrayan müminlere Uğradıkları o zulümden dolayı Bil mukabelede Harbe izin verildi Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kemaliyle kadirdir. Onlar o müminlerdir ki haksız yere ve ancak Rabbimiz Allah'tır diyorlar diye yurtlarından çıkarılmışlardır. Allah bazı insanların şerrini diğer bazısı ile def etmeseydi. içlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yıkılıp giderdi. Dinine yardım edenlere elbet Allah da yardım eder. Şüphesiz ki Allah kavidir, yegane, galiptir. Onlar, o müminlerdir ki, eğer kendilerine yeryüzünde bir iktidar mevki verirsek, dost doğru namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Bütün umurun akibeti nihayet Allah'a racidir. Eğer kafirler seni tekzip ediyorlarsa, onlardan evvel Nuh kavmi, Ad, Semud kavimleri, İbrahim kavmi, Lut kavmi ve Medyen yaranı da peygamberlerini tekzip etmişlerdir. Musa dahi tekzip edilmiştir. Nihayet ben o kafirlere ukubet hususunda bir mühlet verdim de, Sonra onları yakaladım. Bak benim inkarım, inkılabım nasıl imiş? Evet nice memleketler vardı ki halkı zulümde devam edip dururlarken biz onları mahvu helak ettik. Şimdi duvarlar tavanlarının üstüne çökmüş, ıpısız kalmıştır o yerler. Ve biz nice kuyuları muattal, nice yüksek sarayları bomboş bıraktık. Hiç de yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki bari bu sebeple düşünecek kalplere, bu suretle işitecek kulaklara malik olsunlar. Fakat hakikat şudur ki yalnız maddi gözler kör olmaz. Fakat asıl sinelerin içindeki kalpler kör olur. Senden başlarına çatacak azabın çabucak gelmesini isterler. Allah.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 Ben size ancak gelecek tehlikeleri apaçık anlatanım. İşte, hem iman edenler, hem güzel amel ve hareketlerde bulunanlar, mağfiret ve bitmez, tükenmez rızık onlarındır. Ayetlerimizin akıllarınca, ret ve iptali hususunda birbirine aciz bırakacak bir halde fesat yarışına koşanlara gelince, onlar da çok alevli ateşin, cehennemin yaranıdırlar. Biz senden evvel hiçbir Resul hiçbir Nebi göndermedik ki o bir şey arzu ettiği zaman şeytan onun dileği hakkında illa bir fitne meydana atmış olmasın. Nihayet Allah şeytanın ilka edeceği o fitneyi giderir, iptal eder. Yine Allah ayetlerini sabit ve mahfuz kılar. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Allah'ın buna müsaade buyurması, şeytanın meydana atacağı fitneyi kalplerinde bir maraz bulunanlara, yürekleri katı olanlara bir imtihan vesilesi yapmak içindir. Hiç şüphe yok ki o zalimler, haktan uzak bir ayrılık ve muhalefet içindedirler. Bir de. Bu, kendilerine ilim verilenlerin O'nun Kur'an'ın muhakkak Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilip de O'na tam iman etmeleri ve kalplerinden tam bir itminan hasıl olması içindir. Şüphesiz ki Allah o suretle iman edenleri doğru bir yola iletir. Küfrü inkar edenler ise kendilerine o saat ansızın gelinceye Yahut kısır bir günün azabı çatıncaya kadar ondan, Kur'an'dan yana mütemadi bir şek içinde kalırlar. O gün. Mülkü saltanat yalnız Allah'ındır. Müminlerle kafirlerin aralarında o hükmeder. Artık iman edenler, güzel güzel de amel ve hareketlerde bulunanlar naim cennetlerinin içindedir. Kafir olup da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 Bunları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Muhakkak ki Allah onların niyetlerini hakkıyla bilendir. İkap hususundaki hilmi cidden galiptir. Bu böyledir. Müminlerden kim müşrikler tarafından kendisine edilen ukubete cezaya tıpkısıyla mukabele eder de sonra yine aleyhine zulüm ve tecavüz olunursa Allah herhalde ona yardım eder.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 hakikaten batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, O her şeyden yücedir, çok büyüktür. Görmedin mi Allah, gökten su, yağmur indirdi de, o sayede, yeryüzü yemyeşil olmaktadır. Şüphe yok ki Allah, çok lütufkardır, her şeye hakkıyla agahtır. Göklerde ne var, yerde ne varsa, O'nundur. Hakikat Allah,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 pek çok esirgeyicidir, çok merhametlidir. O önce size hayat veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da sizi yine diriltecek olandır. Hakikat, şu insan çok nankördür. Biz her ümmete bir ibadet yolu, şeriat gösterdik ki onlar bunun amilleridir o halde. Emirde seninle asla münaza etmesinler.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 Bunu o küfür ve inkar edenlere vaat etmiştir. O ne kötü bir mercidir. Ey insanlar! Size şöyle bir misal getirildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'a bırakıp da taptığınız butlar hakikaten bir sinek bile yaratamazlar. Hepsi bunun için bir yere toplanmış olsalar dahi, Eğer sinek onlardan bir şey kapsa bunu ondan geri de alamazlar isteyen de aciz, istenen de onlar. Allah'ın kadrini hakkıyla ölçemediler. Şüphe yok ki Allah yegane kuvvet sahibidir, mutlak galiptir. Allah hem meleklerden hem insanlardan peygamberler seçer. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işiten, kemaliyle görendir. Onların önlerindekini de arkalarındakileri de bilir O. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, sücut edin. Diğer suretlerle de Rabbinize ibadet edin. Hayır işleyin. Ta ki umduğunuza nail olasınız. Allah! Uğrunda nasıl savaşmak lazımsa öylece hakkıyla cihad edin. Sizi O seçti. Din işlerinde üzerinize hiçbir güdük de yüklemedi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 ne güzel Mevla o, ne güzel yardımcı o.